Allah-u Teala'ya zarfına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini, kendisini öldürdüğü gibi, yaratlıkları addedince, göktekiler, yerdekiler doğulsunca, arçenin ağırlığına razı olacağı şekilde hamd seyahat olsun. <gülüyor> Efendimiz, önlerimiz Muhammed, Mas, Mustafa sallallahu anh, aleyhi ve aleyhi ve sellem'e ehl-i beytine ve kıyamete kadar Rab'lerini dinleyecek, Peygamberler şimdiden talih olacak bütün Müslümanlar, Allah-u Teala'yı ve sellem ve selam eylesin. Evet bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşlerim kaza ve kader meselesine gireceğiz. Belki iki dersimiz olacak. <gülüyor> Fakat kaza ve kader meselesiyle alakalı bir takım hususlar bile getirirken bazılarında inşallah yatağa gireceğiz. Kaza nedir? Kader nedir? İkisi aracılığında <gülüyor> bağlı İkisi birbirini tamamlayan Aynı şeyi ifade edelim, fakül bir kelime midir, duyduğundan farklı var mıdır, insanların yolundaki nispetleri nedir ve kaza ve kader hususundaki yaklaşımlar, özellikle kendisini İslam ümmetine nispet etmiş olanların yaklaşımları. Bunların içerisinde batır olanlar ve Allah Azze ve Celle'nin kendine doğruya ilettikleri inşallah bunları işleyeceğiz. Seleften bazı nakiller yapacağız. Neden kaza ve kader meselesini işlemiş olmayı gerektiği gördük kardeşler? Çünkü kaza ve kadere iman etmiş olmak, imanın bildiğiniz gibi rükümlerindendir, imanın şartlarındandır. Meşhur cebir hadisinde geçtiği üzere Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a Cebrail'in bir insan şeklinde gelmiş olduğu ve İslam'dan, imandan, ihsandan sormuş olduğu o vakılarda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam imanı tanıtırken Allah'a iman etmen, kitaplarına iman etmen, peygamberlerine iman etmen, meleklerine iman etmen, ahirete iman etmen, kaza ve kadere, kayrı ve eşşer'in Allah'ın olduğuna iman etmen buyurmuştu ki imanın rükunlarında bir tanesidir. Tabii ki buna nasıl iman etmiş olması hususu dile getirirken, selefin iman etmiş olduğu üzere iman etmiş olmak şarttır en doğru ve en isabetli olan yol budur. Madem ki bu kavramı Kur'an gündeme getirmiş, Rasûlullah Aleykî bunu ifade etmiş, dolayısıyla Kur'an ve sünnetle yoğrulmuş olan sahabenin bu husustaki yaklaşım tarzı, bizim yaklaşım tarzımız olmalıdır. Ki bu hususta satmış olmaktan ne yapalım? Kendimizi uzak tutalım. Fakat şunu bilelim ki, kaza ve kader meselesinde, Özellikle bu mesele Kur'an'ın inmesinden sonra belirlen bir mesele değil. Bu önceden de vaka olan, önceden de konuşuna gelen ve Mekke müşriklerine bile söz konusu olan bir düşüncedir. Ve yerine göre genellikle günaha beylemiş olanların kendisine sığınmış olduğu bir mesele olarak şeytanın dahi kendisine sığınmış olduğu bir husus bildiğiniz gibi en am sulh 148. ayetinde Allah azze ve celle müşrikleri zikredeler. zikrederken der ki seyakuru ladin ashrahu lavsha Allah ma ashruk nagola alda ana eğer Allah dilemiş olsaydı ne biz ne de babalarımız müşrik olmazdık derler yani kendi şirklerini içine düşmüş oldukları o berbat durumunu yapıyorlar tabuca ise hâşa kaderin içerisinde Allah Azze ve diye faturasını kesmeye kalkıyorlar. Yani Allah dilemeseydi biz böyle olmazdık. Demek ki Allah böyle dilemiş, babalarımız da biz böyle olmuşuz diyerek ne yapmışlardı? Böyle saçma bir yaklaşım yaklaşmışlardı. Biz aynı tarzı, işlemiş olduğu günahı meşrulaştırmış olarak şeytanda görüyoruz. Ve bu yaklaşım tarzını bugün de şeytanda çok görüyorsunuz. Yani insanların şeytanları çok görürsünüz. Onlara da neden bu günahkar bir tavırın içerisinde Allah'a isyanla gidiyorsun denildiği zaman e demek ki kaderimiz buymuş, değerler. İyi de niye hep böyle günaha gidenlerin kaderi böyle olur bilinmez yani. Günaha hep böyle kaderi olur diye. Tabii ki bu şeytan, çünkü şeytan da bildiğiniz gibi Allah Azze ve Celle'ye Hz. Adem'e secde etmemesinin akabinde ne diyordu? <gülüyor> ya Rabbi beni azdırmış olmana karşılık. Ya böyle tahtiye diye. ''Ben ağzından sensin'' dedi, şeytan. Yani günahı hüsnü atmış olanların sığınmış olduğu yine çarpık bir yaklaşım, Tabii yaklaşım tarzını dile getireceğiz. Burada bahsetmiş olduğumuz kader e, meselesi bizden önceki topluluklarda da, bizden derken Kur'an'ın inmiş olmasından önceki topluluklarda da var oldu. Bu meseleyi en çok dalanlar içerisinde felsefecileri görüyoruz. Felsefeciler bu mesleleyi en çok dalanlardan bir tanesidir. Mesele Allah'ın ilmiyle. Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın geleceği bilmiş olmasıyla alakalandırılıp felsefeciler bunu çoklanmışlardır. Zaten İslam ümmetinde bu kapıyı açacak, bu fitne kapısını aralayacak, Ehl-i sünnetin hiçbir şekilde problem ve sıkıntı olarak görmediği bu meseleyi İslam ümmeti içerisinde de ilk hortlatacak ve bu hususta aşire gidecek olan fırka hangisidir? Muhteziledir. Çünkü mutezile aklını ilahlaştırmış olan meydinlere yönelen ve bu fitneyi de özellikle bu kapıyı da açanlardan, açanların ilki onlardandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesinin döneminde böyle bir mesele tartışmaya açılmadı kardeşler. Bu tartışma sahabenin sonuna doğru. Yani e, belki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin içerisinden kalıp da yaşayanların sayılabileceği kadar belki az olduğu bir döneme yani tabi bundaki işte mutezilelerin Boy göstermiş olmaya başladığı dönemde başlar bu firma. Kader ve kaza meselesini gündeme getirmiş olmak ya da onu inkar etmiş olmak. Dolayısıyla İslam üniversitesi yaklaşımları da inşaatlar bir üstüne ne yapacağız? Zikredeceğiz. Ama kader ve kaza meselesi dediğimiz gibi imanın hükümlerine koymuş olması hasebiyle e, önemi ha, haiz olan ve işlemiş olmaya gerektiren. İmanın şartlarından bir tanesidir. Yine bu bağlamda kader ve kazan meselesine dalmadan önce kader ve kazan meselesine dalmanın hükmü iman etmenin değil, yani bu meselelerin irdelemesinin hükmü nedir? Ne kadar irdelebilir? İrdelenebildiği bildiği kadar irdelenebilir mi? Ya da bir takım e, alemlerin aktardığı gibi bu mesele, hiçbir şekilde içerisinde hükuf edilemeyecek kadar insan oluna açık olmadığı için sadece iman edilmiş olması gereken bir üzerinde konuşulmaması gereken bir mesele mi diyecek olursak bu hususta kardeşler Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den aktarılan bir hadis vardır. <gülüyor> Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam sevabıyla dedi Allahu Aleyküm beyan etmiş olduğu bir hadisinde der ki: "İza zükrü'l-eshabı kalemsekû." Ashabım zikredildiği zaman Durun. Dilinizi tutun. Ve ize zükretin ucun, dildizler zikredildiği zaman, fe emsikû, hakeza dilinizi tutun. Ve ize zükredil kader, fe kader zikredildiği zaman, susun, dilinizi tutun. Ki bu rivayet İmam Tabari'nin ve diğerlerin aktarmış olduğu bir rivayet olmakla beraber, bütün yollarıyla, yani bu rivayetin aktarılmış olduğu rivayet yollarının hemen hepsi dikkate alındığı zaman hadisin hükmü hasen olarak göze çarpar ve hükmü hasendir. İşte bazı alimler bu hadisi göz önünde alarak Peygamber aleyhissalatu vesselam kader meselesi zikredildiği zaman susun, dilinizi tutun dediği için bir takım alimler kader meselesine hiçbir şekilde girilmemesi gerektiği hususundadır kanatındadırlar. Girilmez. Resuller durun demiştir. Dolayısıyla duracağız derler ve girmezler. Fakat bazı alimler hayır bu mesele yani kader meselesi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bizi kendisini irdelemiş olmaktan sakındırdığı bir mesele olarak durumnu kastetmemiştir derler. Bu alimler iki kısımdır. Birincisi derilir ki hadis sayıftır, o yüzden bu hadiste bir gün çıkmadığı için durmak diye bir şey olmaz. Ama bir önce ne dedik? Bu hadis diğer yollarıyla beraber hasendir. Ve o alimlerin ikinci kesimi der ki Peygamber aleyhi vesselam'ın buradaki kader zikredildiği zaman susun demiş olmaktan kastı kader neseresini hiç işlememek değildir. Çünkü hadiste ne geçiyor mesela Sahabe, ashabın zikredildiği zaman ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Sus. Halbuki biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabını ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Hatta hayatlarını irdeleyiyoruz, araştırıyoruz. Ortaya koymuş ortada tavırları detaylarına kadar ne yapıyoruz? Masaya yatırıyoruz. Dolayısıyla oradaki hadisi biz nasıl anlayacağız diyorlar. Yani ashabını kötü bir şey için kullanmak hususunda söz. Yıldızlar içinde hakeze ait. Mesela Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam, yıldızlar zikredildiğinde su sundur. Halbuki yıldız, yani yıldızların Allah Azze ve Celle tarafından yerleştirilmiş olma şekli, efendim onlar ile zaman, zemin, yön belirleme şekli, bu hususlar ilim dalının neyidir, konularıdır. Ve bu hususta herhangi bir şekilde, <gülüyor> bu hususta herhangi bir nehim yoktur. Yani, Müslümanların ya da insanların denizde yolculuk yapabilmeleri için yıldız bilimini öğrenmeleri, yıldızların yerine göre yön belirlemiş olmaları Allah'ın kolaylığıdır. Dolayısıyla bunlarda bir nehi var mıdır? Yoktur. Peki ne yenilen nedir? Yıldızname dediğimiz insanların yıldızlara bir takım şeyler bindirmeleri, burçlara inanmış olmaları, burçlar ile amel etmeye yönelmiş olmaları bu husus ne yapılmıştır. O hususlara dalmayın, o hususlar sapacağınız yerdir. Nasıl ki ashaba dil uzatmış olmak artık sapmanın başlangıç noktasıysa, yıldızların da bu şekilde kullanmış olması. Kader de aynıdır derler. Yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam kastettiği kaderi hiç işlemeyin değil. Çünkü kader hakkında ayetler var. Dolayısıyla biz o kader hakkındaki ayetlerin tefsirine bakmayacağız e, Tabii ki bakacağız. Demek ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kastı, kader meselesini hiç gündeme getirmeyi değildir. Bilakis kader meselesini aklınızın kıt olduğu noktada bırakarak haddi aşmamış olmanız, gereksiz yere kalmamış olmanız ve kötüye çekmemiş olmanız. Kast bu. Yani bu hususta gereksiz olan yeri neresidir? Allah Azze ve Celle'nin kaderi vardır. Yani takdiri vardır. O hususlar dile getireceğiz. Oralarda insanın aklı ne yapmaz? Sorgulamaya hiçbir şekilde gidemez. Zaten kavramış olmaktan da acizdir. Dolayısıyla bu hadis bağlamında bizim kanaatimiz nedir? Bizim kanaatimizde budur. Kader meselesi kötüye kullanmış olma hususundaki kötü niyetli olmaktan kaçınmış olmak ve insanın haşa Allah'ı sorgulamak noktasına geldiği yerde ileriye gitmemiş olması bağlamında sorgulamaktır. Yoksa Kur'an'da, sünnette ve var olan şekilde kader meselesini irdelemiş olmakta bir beysi yoktur. Çünkü imanın rükküdür ve imanı artıran bir husustur. Yani imanın, imanın tam olmasını, imanın Allah'ın katında geçerli olması için gerekli olan bir husustur. Bunu zikrettikten sonra <gülüyor> dediğim gibi kardeşler, kader ve kadere, iman, kaza ve kader, Kur'an ve sünnetin ön gördüğü şekilde ne yapılmış olmalı? Ele alınmış olmalıdır ki insanlar bu hususya satmış olmaktan kendilerini konusun. Bir de şunu dile getirmek lazım. Mesela İmam Tahavvi'nin, Allah kendisi rahmet eylesin ve diğer alemlerimizin kaderin sırrı dedikleri bir bölüm vardır. Kaderin sırrı denilen bir bölüm vardır. Ve İmam Tahavvi ki, kaderin e, Allah'ın sırrı olanı vardır ki, o Allah'ın sırrıdır, ona ne bir mukarrab melek yani Allah'a yakın, yakın olan melekler ne de peygamber olarak seçilmiş peygamberler vakıf değildirler. Bizim onu sadece bilmemiz ve iman etmemiz yeterlidir derler. Yani bu Allah'ın sırrı dediğimiz bölüm. Ne gibi? Yani Allah Azze ve Celle hayatı neden yarattı? Neden herkes Müslüman değil? Neden Müslümanı var, kafiri var? Allah Azze ve Celle böyle takdir etti. Ondan sonra neden bir tanesi... Mesela 100 yaşına kadar yaşıyor da bir tanesi 15 yaşına kadar yaşıyor ya da 2 aylıkken ölüyor. Efendim neden falanca kişi zengin de aynı gayreti göstermesine rağmen falanca kişi neden fakir? Bu gibi Allah'ın takdir boyutunu, bunlar kaderin sır bölümlüdür, bunları akıl yapamaz? Sorgulayamaz. Kader-i kast edilen bu bölümse bunu akıl sorgulayamaz. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin halk ettiği, var ettiğidir. Yani Allah Azze ve Celle beni neden var etti? E yok zaman hadi biliyorsun. E olmuşsun sen şimdisine bak değil mi? Yani başka ne yapabilirsin ki? O ne yapmışsa hikmetli değil midir? Buna iman etmesin. dediğim gibi neden falanca kişi o kadar yaşamış da filanca kişi bu kadar yaşamış? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin takdiridir ve Allah her hükmünde nedir? Adildir. Bunlar hayatın yani kaderin sırrı dediğimiz... Bunlar nedir? İmtihanın çeşitliliği, kimisini Allah Azze ve Celle farklı bir şekilde imtihan eder, kimisini Allah Azze ve Celle daha farklı bir şekilde imtihan eder. Bunlar Rabbimizin takdiridir, bu sorgulanmaz. Çünkü Allah-u Teala bizi imtihan etmek için yaratmış olduğunu ne yapmıştır? Zikretmiştir kardeşler. Yine bunlar kevni olan Allah Azze ve Celle'nin takdiridir ki insan sorgulayamaz. Yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların iman etmiş olması için ne yapıyordu? oldukça çaba sarf ediyordu. Allah azze ve celle hatta En'am suresi 35. ayetinde ve inkar ekber aleke iraduhum fe elestefa'te en tebtagi nafakan fil ard yani onların imandan dönmüş olmaları senin çok zoruna gitti ise şey peygamber yerin altına doğru gir ya da göğün üstüne verdiğimden de çık da mucize getir imanesindir. Burası Allah azze ve celle ben takdirimdir. Ben imtihan ettim imtihanının boyutu var. İşte bu kaderdir mesela. Kader denince aklınıza takdir gelecektir. Yani kader ve takdir aynı şeylerdir. Peki kaza ve kader nedir diyecek olursa kardeşler. Gelme itibari olarak kaza iki e, şekilde de kullanılır. Bir gazza olarak kullanılır, ikisi gada olarak kullanılır. Hani Arapçadaki dat harfi bildiğiniz gibi za olarak kullanılması da vardır. DAT olarak kullanması da vardır. O yüzden bir kıraatte ''Velavvalin'' denirken, diğer kıraatte ''Velavvalin'' Ya da bizde mesela Ramazan, Ramazan ayı derken Arapların o kısmı DAT olarak okuyanlar Ramadhan derler. Çünkü DAT harfi diyor, kimi yerde dayın, Dat kimi yerde ''zadır'' Ve kaza ve kader, bizde kaza diye geçer ama kader diye de kullanılır. Kazayı buradan almıştır ama e, mahkemede Allah hükmüne hükmeden kadıyı Dattan almışız. Niye öyle karışmış onu bilmiyorum. Aslında o da gazım olması lazımdır. Çünkü gazım diye gelmesi lazım. Yani e, ama aynı kelimedir. Peki kaba nedir? Kur'an'da kadar kelimesi nedir? i̇bn Faris Muhacem isimli eserinde der ki kardeşler, kadar demek bir şeyi son hükme bağlamak, onun kararını belirlemiş olmak, hükmünü gerçekleştirmiş olmak ve yönünü koymuş olmak. Mesela hüküm emir anlamında kullanılmıştır. İsra suresi 23. emir. Rabbimiz diyor ki ve Allah sizin ancak ve ancak kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. Kadâ. Yani kaza etmiştir. Yine Firavun'un e, sihirbazları olarak gelip de iman edenler olarak nedir? Onlar fe firavun hükmünü ver. Çünkü sen asıl hükmeler değilsin. Mesela burada gazı hüküm olarak kullanılmıştır. Gazı anlamında. Yine detayına fazla girmeyeyim. Bunlar özellikle hücusta <gülüyor> derinleşmiş olan, e, olmak isteyen kardeşlerin rücu edeceği ayetlerdir. Yoksa normal sadece dinleyecek olan kardeşler için e, fazladan kafalarını meşgul, kulaklarını meşgul etmemek için Fussule suresi 12. ayet diyelim. İşin bitirilmiş olması anlamında kullanılmıştır. Bakara suresi 200. ayetinde bir amelin yerine getirilmiş olması mesela falanca kişi namazını kılmıştır denildiği zaman gadafulanun salate anlamına gelmiştir. Yine Allah Azze ve Celle'nin <gülüyor> İsra suresi 4. ayetinde hükmettik, haber verdik, ilan ettik şeklinde kullanılmıştır. Yani karar vermek, hükme bağlamak anlamında. Kader nedir kardeşler? Kadere baktığımız zaman da alimler nebdavuşşeyi ve nihayetühterler. Bir şeyin gidişatı, nokson noktası ve varış noktası, Takdir. Mesela burada hüküm ile, kaza ile kaderin aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Resulü Aleyhisselatü mesela istihari duasında neyi var? İstihade dolasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rabbi eğer bu iş benim dünyanın, <gülüyor> ahiretimin, Şimdi ve sonranın için hayırlıysa ne diyordu Resulullah? Takdim hu onu benim için takdir et, kader kıl. Mesela burada takdir etmek anlamında kullanılmıştır. Yine farklı anlamlarda Enbiya Suresi 87'de, Bakara Suresi 236'da kullanılmıştır. Değer vermek, takdir etmek, ölçü bişimek anlamına gelir. Mesela bildiğiniz gibi Ramazan ayı bittikten sonra hilal gözlemlenir 29'unda. Eğer 29'unda hilal gözlemlendiği halde gözükmezse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَاِنْ خَمَّ kum فَاقْدِرُوا لَهُ Eğer sizin için o gün kapalı olursa onun takdirini belirleyin. Yani kader, takdir aynı kelimedir. Takdirini belirleyin. Yani normal takdir nedir? Bir ayın 30 gün olmasıdır. Yani 30 günlük takdire başvuru diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Allah Azze ve Celle onu 30 gün olarak ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Dolayısıyla ikisinden de kaza ve kaderle neyi anlıyoruz kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi takdir etmiş olmasıdır ki onu ezeli ilmiyle bilmiş istilah tarifini yapacak olursak bu şekilde. Yani kaza ve kaderin ıslah tarifini yapacak olursak ne diyoruz? Allah azze ve celle'nin ezeli ilmiyle bildiği belirli bir zaman ve belirli bir mekanda takdir ettiği, irade ettiği ve dilediğini takdir ederek yaratmış olması. Evet, buradan öne çıkarak kardeşler, zikredeceğin birinci husus nedir? Allah Azze ve Celle ezeli olarak her şeyi ne yapmıştır? Bilmiştir. Ezeli ve ebedi olarak Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. allah Teala olanı bilmiştir, olmakta bilmiştir, olacağı bilmektedir. Olsaydı nasıl olurdu, olmayan olsaydı ne şekilde olurdu hepsini bilmektedir. Fesefecilerin işte daldıkları noktadan bir tanesi budur. Biz kader çizgisini dile getirirken kardeşler, kaderi dört mertebede ele alacağız. Kaderin dört mertebesi vardır. Birinci mertebe ilim mertebesi, yani Allah Azze ve Celle'nin onu bilmiş olması. İkinci mertebe Allah Azze ve Celle'nin onu yazdırmış olması, kayda geçitmiş olması. Buna kitabet denir. Birincisi ilim. İkincisi kitabet, Allah'ın yazılmış olması. Üçüncüsü meşiyet ya da irade dilemek anlamındadır. Meşiyet ya da dilemek. Yani inşaallah diyoruz ya, yani Allah dilerse bunu meşiyet demir. Allah'ın dilemiş olması. Ya da irade Allah'ın onu istemiş olması. Dördüncüsü ise Allah'ın onu yaratmış olması. Kader, bu dört mertebede yapacağız? Dile getireceğiz ve biz bunların dördüne de olarak iman ediyoruz. ehl sünnet ve cemaat etkili itikadı budur. Detaylara girmeden önce kaza ve kader arasında herhangi bir fark var mıdır? Dediğimiz zaman bazı alimler, bu konuda üç kanaat var. Birincisi alimler diyor ki, Kader genellikle insanların kendi cüz'i iradelerindeki boyutu, kaza ise daha kevni boyuttaki Allah'ın hükmüdür. İkinci kanaat ki tersidir. Kaza Allah'ın insanların arasında hüküme bağladığı hususlardır, kader ise daha çok kendi olan hükümlerdir derler. Üçüncü görüş ise, ikisinin birbirinden ayrı olmadığıdır. Yani kaza ve kader anlamlarını gördük zaten ne yaptık? Anlamları birbiriyle hep eşdeğerdir. Hükmetmek, tahdin etmek, sonuca bağlamak, yönünü belirlemek anlamlarında birdir. Ve bu görüşün en sağlam olan delili de şudur. Yani ikisinin farklı anlaşılmaması gerektiği hususundaki en sağlam delilleri de ne de. Kuran'da, ne de sünnette, ne de sahabede bunların Kad kadamın, yani kazanın ayrı, kaderin ise ayrı değerlendirilmesi gerektirecek hiçbir ayrım yoktur. Hiçbir delil yoktur. İkisi aynı anlamda kullanılmıştır derler. Ki Allah'ın izniyle doğru olan da budur kardeşler. Kader denildiği zaman, önce şunu aklımıza alacağız. Kader bir şeyin ölçüsüdür kardeşler. Kader, ölçü, değer, bir şeyin değerini bilmek. Mesela Allah Azze ve Celle insanlığın kaderini değiştirecek, insanlığın gidişatına yön verecek. Bir gece için ne diyordu? اِنَّا اَنْزَلَّهُ ف۪ي لَيْلَةٍ قَدْرِ Biz onu kadir gecesinde indirdik. Takdir ettiğimiz o gecede indirdik. Bir şeyin takdiri demektir. Mesela Allahu Teala der ki arkadaşlar inna kulli şeyin halaknahu bi kader. âl 49. ayeti. Allahu Teala diyor ki biz her bir şeyi bir kaderle yarattık. Buradaki Allahu Teala'nın kastı biz her bir şeyi bir kaderle yarattık ve o kaderine doğru akıp gidiyor. Seçme hakkı yok değildir. Biz her bir şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık bir takdir ile yarattık. Her şeyin bir ölçüsü var. Yani Allah Azze ve Celle sebepleri de yaratmış olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Sebepleri yaratmış olduğunu ifade ediyor. Yine Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde diyor ki وَكَانَ أَمْنُ اللّٰهِ Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Allah'ın emri yerine getirilmiş takdir edilmiş bir kaderdir. Sonuçta kadere iman. Şurayı kafanızda şu şekilde canlandırın. Sonraki anlattıklarımı ona göre daha güzel algılayın. Allah Azze ve Celle'nin katında olan ilmi. ilmiyle onu ne yapmış olması? İkincisi neydi? Yazdırmış, yazdırmış olması. Levhi mahfuza yazdırmış olması. Üçüncüsü iradesi. Bu irade neyle bağlantılı? Zamanının geldiğinde değil mi? Zamanının geldiğinde Allah'ın iradesi ve dördüncüsü Allah-u Teala'nın onu yaratması. Şimdi burası kader boyutu. Allah ezeli ilmiyle bilmiş, kaybetmiş, dilemiş ve yaratmış. Burada şurayı sadece bileceğiz. Allah Azze ve Celle'nin ilminin kendisinde bilmiş olmasında haşa insanoğlunun hiçbir yetkisi olmamıştır, olamaz zaten. Çünkü o ilahların işte kendisinden başka ilah olmuyandır Kaydetmesi kendine hastır. Dilemiş olması sadece dilemiş olmasında yaratmış olduğu insana cüz'i irade verdiği için insanın bir fiili, kendi cüz'i iradesiyle seçmiş olmasında Allah Azze ve Celle onun seçimini ne yapmıştır? Dikkate almıştır ve dördüncüsü yaratmıştır. Artık bildin Yani bu dört mertebenin sadece üçüncüsünde alemlerin Rabbi insanoğlunu imtihan etmek için ona ne verdi? Cüz'i irade verdi. Cüz'i irade verdiği için o insan, o cizeyi yarattı neyi seçerse onlar nedir? Sorumludur. Ona rağmen Allah Azze ve Celle onun seçmiş olduğuna itibar eder ve ona göre de ne yapar? Yaratır. Yoksa Allah ben böyle bildim, yazdım, senin başına da geldi seçme hakkın yoktu, ben de yarattım. Böyle bir şey yok. Hatta mi? Kafanızda bunu bu şekilde oluşturduktan sonra aşağıdaki bu hususları inşallah buna göre ne yapın? Değerlendirir. Kader imanı gelince arkadaşlar, kadere iman, imanın güclüdür dedik. Bu basit bir mesele değildir. Günümüzde bir takım mutezili olan ve mutezili'yi tekrar korktuklananların dediği gibi haşa tartışmalı bir fazlalık değildir. Onlar kaderi tartışmalı bir fazlalık olarak görürler. Halbuki bunu tartışmalı hale getirenler kendileri olurlar. Yani bunun tartışması falan yok mu? kendileri, efendim yok işte Kur'an'da bu işlenmiyor diye e, ben buldum bakın, yani işte ben bulurum yani. Hesabından aklını masanın önünde asıl belirleyici unsur olarak görenlerin attığı tartışmalı bir fazlalık olarak görmüşler. Bakalım tartışmalı fazlalık mı değil, bu iman etmektir. Resulullah Aleyhisselam diyor ki, bir hadisinde, bildiğiniz gibi o meşhur hadiste, hayrına ve şerhine, Kaderi yapmış olmandır iman etmanın Yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam iman kimliğini ve diğerleri beyan ettiği başka bir hadiste bakın diyor ki kainet şer la yu'minu 'abdu hatta yu'min bil kadr khayrihi ve şerrihi min Allah taaala. Bir kul hayrıyla şerriyle kaderin Allah'tan olduğuna iman etmediği müddetçe iman etmiş olamaz. İman etmiş olamaz. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki kardeşler, yine Tirmiz'in divayet etmiş olduğu, bir kul Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun Resulü olduğuma, ölüme, öldükten sonra tekrar dirilmeye ve kadere iman etmedikçe iman etmiş olamaz. Hadislerde bu sabittir. Kadere iman etmiş olan gerek değildir. Bu da neyi kastettik? Sen bazen elinden geleni yaparsın ama senin istediğin gibi olmaz. Şimdi insanın iradesi var dedik de Allah Azze ve Celle'nin de iradesi var. Şimdi birileri kalkıp işte biz insanın kaderini boynuna attık o ne yaparsa onu seçecek. Öyle değil. Allah Azze ve Celle'nin bizim kendi büyüklerimizden kalan bir söz vardır. Bu güzel bir sözlü nedir? tedbirini al takdirini Allah'a bırak. İşte o takdir dedi de kaderdir. Yani sen tedbirini alacaksın. Allah Azze ve Celle her iş için bir ölçü yaratmıştır. Sen tedbirini alacaksın ve takdirini Allah'a bırakacaksın. Sen onları yerine getir, düzen düşer, yaptıktan sonra ola ki Allah Azze ve Celle farklı bir takdir yapabilir. allah Teala kullarının amellerine müdahil değil midir? Mesela, Hz. Musa aleyhisselam Mısır'a dönmek için ailesiyle beraber çıktı ve sonra ne gördü? Ateş gördü değil mi? Ateşe geldi. Allah-u Teala ne diyor bu ayetinde? ثُمَّنْ <gülüyor> جِعْتَ Ya Musa! Kaderine geldi Musa. Halbuki Hz. Adem'in kastında ne peygamber olmak vardı, ne ateşin orada başka bir şey görmek vardı. Yani, burada kader, Allah Azze ve Celle takdir ediyorlunun peygamber olmasıydı. Evet, ölçüde kader, Nemrud'un seçtiği ateşin ne yapmasıydı? Yakmış olmasıydı. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıkla ateşe attıklarında allah Teala ne dedi? Kur'nu, kader Ey ateş İbrahim için soğuk ve selimlik olsun." Bir anda ne oldu? Allah Azze ve Celle'nin hükmü galip geldi. İşte bizim kadere iman ettiğimiz, dediğimiz nokta burasıdır. Biz yaptığımızdan neyizdir? Mükellefizdir. Biz yaptığımızdan mükellefizdir. Ve takdir Allah'ındır. Bazen olur, alırsın eline bir tane taş, atarsın 20 metreden atama, tuturuyor, ölür aşağı gidiyor, bir batın öldür. Öbür üçüncü kattan aşağıya atarsın, kedi gibi ha bu dört ayar üstüne bak değil mi? yani bütün bunlarda Allah'ın takdiri nedir? yani mesela hani e, çocukların melekler korunur derler Tabii bu söz meleklerin korunmuş olması anlamında değil ama gerçekten çocukların birçok sakatlıktan korundukları malum olan bir şeydir yani hep kıl parayı böyle bazı şeylerde kurtulurlar yoksa büyük insanlar gibi değildir ya da başka bir örnek verelim bununla ilgili. Misal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Müslüman başka bir Müslümanı kınar ise hakir gönül ise, kötüler ise onu kınamış olduğu şey onun başına gelmedikçe ölmez. Peki bir kimse kendi kınadığı şeye gide, bile bile gider mi? Gitmez. Demek ki bir döngü bir döngü var o döngüyü Allah Azze ve Celle takdir ettiği şekilde geliyor. Ama onun seçimini değiştirmiyor. Mesela çocuk iken konuşanlardan bir tanesi, kimin çocuğu olarak ifade edilmişti de konuşmuştu, bir kendisini Allah'a ibadete atan isra bir tanesi hatırlıyorsun değil mi? Mabette ibadet ediyordu. Mabette ibadet ederken annesi gelmişti, buna seslenmişti, bu da cevap vermemişti. Allah'ım annem mi, namazım mı diyerek cevap vermemişti. Anası da orada demişti ki sana zina iftirası atılmadan <gülüyor> ölmüyorsun der mi? Demişti. dua etmişti. Ve sonra ne oldu? Zina iftirasına gitti. Halbuki o zina iftirasını gerektirecek bir amel yapmamıştı. Burada neyi görüyoruz? Bir kader var. Ve Allah Azze ve Celle götürüyor bunu yani. Ama o yine yaptıklarında nedir? Sorumludur. Yoksa Allah kişinin yaptığı iyilikten kötülük haşa kötülükten iyilik çıkarmak değildir. Bir denge var. Biz buna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Elimizden geleni yaparız, yaptığımızdan sorumluyuz ama kendi olan hususlarda neyiz? Sorumlu değiliz. Dediniz ki Allah böyle takdir etmiş. Amenna, vardır Rabbimizin bir bildiği deyi veririz. Çünkü biz bunu nasıl takdir edeceğimizi bilemeyiz. Allah Azze ve Celle nasıl takdir ettiğini bilemeyiz. Mesela bir ayette, hadi bunlara hadis dediler. Diyelim ki bunlara hadis dediler, tartışmaya açtılar. Bir ayette Resulullah Allah Azze ve Celle ne diyor? Kötü tuzak, Kur'an'ın tuzağı, kendisinden başkasına ne yapmaz? Dönmez. Şimdi, eğer ki onu kötü bir tuzak kurmuşsa, o tuzağı onun başına geçecek kimdir? E peki nedir madem Allah'ın hiçbir şekilde olaylara müdahale etmesi yok? Hangi insan kendi kurduğu tuzağı bile bile gider seçer? Yok değil mi? Neyi görüyoruz biz burada? Yine Allah'ın olaylara müdahale ettiğini görüyoruz. Burası anlaşıldı mı inşallah? Burası dediğimiz sorgulayacağını bileceğin bir şey Burası işte iman ettiğimiz kader boyutu burası. Kaderi inkar edenler, kulun fiiliyle alakalı olan boyutundan dolayı inkar ederler. Biz burayı zaten reddediyoruz. Eklisünlet Cemaat burayı ne yapmıştı? Zaten reddetmiştir kardeşler. O yüzden kadere yaklaşım şekli kaçtır? Yani İslam ümmetinde kadere kaç yaklaşım şekli olmuştur? Bunlar kimdir? Bakışları nedir? Ve bu nasıldır dediğimiz zaman işte konunun tam olarak detäne yer burası. İslam ümmeti kardeşler Kur'an indikten sonra kader hususunda 3 farklıya ayrıldılar. Fakat bunlar Aslı saadette yok kardeşler. Yani ehl-i sünnet ve cemaatte böyle bir husus yok. Yine kendisini İslam'a nispet eden diğer fırkaların inanışlarıydı bunlar. Diğer fırkaların inanışlarıydı. Fakat temelde üç tane yaklaşım tarzı var kardeşler. Temelde üç tane yaklaşım tarzı var. Bunların birincisi... dediğimiz aşırı uç. Bunlar derler ki Allah Azze ve Celle yaratmıştır, yazmıştır, kaderi belirlemiştir, kulun hiçbir seçme hakkı yoktur. Kulun hiçbir seçme hakkı yoktur. O öyle yaratılmış, yazılmış ve dolayısıyla o ona uyar. <gülüyor> Nasıl ki efendim bir ağacın rüzgarın önünde gidişatı nasıl ki kendisi belirleyemezse aynen onun gibi kader yazılmıştır. İnsanoğlu orada kaderin önünde rüzgarın önünde uçan bir dal gibidir derler. Bu bilinci yaklaşım. Bu işte Mekke müşriklerinin genelde aşırı günahkarların tövbeye niyet etmeyenlerin şeytanın kaderciliği dediğimiz, cebriyet dediğimiz burasıdır. Cebirdir bunlar. Yani cebri nedir? Zorlamaktır. Yani Allah zorlamıştır. Başka yapacak bir şey yoktur. Hani başta söyledim ya, şeytan ne diyor? Beni azdınmana karşıma. Mekke müşritiği diyor ki Allah dineseydi biz de babalarımız bu halde olmazdı. <gülüyor> Gibi tabiri ise biz bunun önündeyiz dedi. Ama günah işlemeye giderken de koşa koşa giderler. Koşa koşa giderler. Bu birinci yaklaşım tarzı. Cebir. Fakat Kur'an'da ve sünnette cebir yani zorla kader hususunda gelen hiçbir rivayette cebir kelimesi geçmez. Hiçbirinde geçmez. Bu birinci yaklaşım tarzı kardeşler. Bunun batıl olduğu zaten bilinmektedir çünkü bu bir kere Allahu Teala'nın adalet sıfatını nedir? İptaldır. allah Azze ve Celle'nin adalet sıfatını iptaldır. Allah Azze ve Celle insanlara seçme hakkı vermeden, onlara iyi kötü arasında seçme hakkını onlara tanımadan ve bu fırsatı vermeden bir takım kullarını azap etmiş olması hatta imma haşa Allah Azze ve Celle'nidir. Muhaliftir. Birçok ismini, birçok sıfatını iptal etmekte. Bu zaten e, sabıklığın en önde gidenidir. İkinci yaklaşım kardeşler, Bunlar da tefrittedirler. Bunlar da tefrittedirler. Yani tefrittedirler, tam aksine ileri gidenler. Biri bu işi aşırı derecede büyütüyor, biri de bu işi aşırı derecede küçültüyor. Bunlar da diyorlar ki, Allah Azze ve Celle'nin takdir etmesi, sadece ölçüyü var etmiş olması, insanoğlu kendisi seçer, Allah'ın, O'nun seçmesinde hiçbir muhayyerli, e, takdiri söz konusu değildir. Bunlar da kendi aralarındaki iki kısımdır. Bunlar da kendi aralarında iki kısım. Yani bunlar da kaderi inkar edenlerdir. Kaderi imanın şartından çıkaranlar onu tartışmalı bir fazlalık olarak görenler ve kabul etmeyenler de. Bunlar da kendi aralarında iki kısım olmuştur Muhtezile zihniyetinde, bunlar vardır. Bunlardan bir kısmı, Allah her şeyi bildiği halde onun seçmesine hiç karışmamış, o tamamen kendi yaptığını karşılığını bulur, her zaman aynı sebepler, aynı neticeler, doğru mantığı ile gitmişler. Ve kader diye Allah'ın herhangi bir müdahalesi diye bir şey yoktur. Değerler. Halbuki vardır. Değil mi? Reddiyeler. Bir önce ayetler nedir? Hadisler bunun, bunların reddiyesidir. Kur'an ayetinden başka bir örnek. Allah-u Teala diyor? Eğer bir, biz bir kavmin helatını takdir etmişsek ne yaparız diyor Rabbimiz? Onların ele başlarına zenginlerine, önde gidenlerine emrederiz. ederiz. Onlara ne yapar? Bozguncuğu çıkartırlar. Gördünüz mü? Allah-u Teala'nın kaderi değil mi şimdi? Bak Allah müdahale ediyor. Eğer biz bir kavmin herakını dilemişsek peki neden diler Allah Azze ve Celle? Hak ettikleri için diler. İşte insanlığın insanların bu. Hak ettikleri için diler. Sonra Allah'ın kaderi ortaya girer. İnsanların açıklığı yoktur. Allah-u Teala ki biz onların önde gelenlerini emrederiz, onlar bozgumuzu çıkartırlar ve biz onları helal ederiz. size kader. Hele yani toplum hayatında komple kaderdir. Fert hayatında seçme vardır. Ama toplumun değişmiş olması gibi hususlar komple kaderdir. Mesela Allah-u Teala diyor ki Allah'ın bir toplumu diğer bir toplumla silip süpürmesi olmasaydı allah Teala fiilini kim alıyor? Kendisini alıyor. Toplumla ilgili hususları zaten bu kaderdir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yapmış olduğu kişisel gayret ve netice Hazreti İsa Aleyhisselam'ın davet için yapmış olduğu gayret ve neticeden ne azdır ne de? Fazladır. Ama Allah Azze ve Celle onlara hükmetmek gibi bir imkan verdi mi? Takdir etti mi? Var mıydı kaderlerinde? Hazreti Nuh'un yok. Hazreti, Hazreti Yusuf aleyhisselam onlar kadar yani sıkıntı ayrı bir olay ama onların çekmiş olduğu sıkıntı gibi bir sıkıntıyı Hazreti Musi Yusuf aleyhisselam çekmedi. Evet sıkıntı çekti. Peygamber olan babasından ayrılmak, kuyu hayatı, başka birisinin yerine köle hayatı, zindan hayatı ama davet boyutunda. allah Teala ona ne yaptığını görüyoruz? Kolaylaştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla biz bunlara diyoruz ki Allah Azze ve Celle insana seçme hakkı evet vermiştir ama bu kaderi inkar etmeyi gerektirmez. Yani biz kadere iman ettik, onlar zannediyorlar ki, bakın burayı iyi anla. Aslında onlarla konuşacak olsa bu mutezile düşüncesiyle içerikte çok fazla fark yoktur. Bunlar kelime-i fitneye sokarlar. Şimdi biz onlara diyoruz ki sen kadere neden iman etmiyorsun, bize hemen ne diyorlar? Ya sıcak giyinirsen diyor, kalın giyinirsen terbersin arkadaş. Ondan sonra aç kalırsan öldürürsün, bakıp niye ki işte kaderimde bu varmış. İyi de bunu kim dedi ki? Yani elhi sünnetten aklı başında olan bir tane böyle söyleyen var mı ki? Bize bunu söylüyorsunuz. Yani daha zıt görüşü, yani ilk görüş, ilk görüş neydi? Cebriye, yani kader var, insan hiç seçme hakkı yok. Onları bahane ederek asli olan kaderini yaptılar. inkar ettiler. Çünkü içerik sadece bu. Sorunun bunu söylerler. Yok efendim sen bina yapacaksın. Binanın çimentosunu az kullanacak, Tamam mı? Binanın çimentosunu az kullanacak. Ondan sonra ee, kalkacaksın diyecek işte kader de varmış. Yani temel bile biliyor görülmeli. Hani biliyorsunuz da temel Temel Baygurtlu bir de işte Rize'nin neyse bir bina yapmışlar, bina çökmüş. Ondan sonra işte Rize'nin gitmiş, eyvah şey benimdi, sen söyle e, çimentoların boşa gitti, o kadar çimento almıştım, hepsi yazık oldu, iflasa gittim falan. Oradan işte Baygurtlu kalkmış, baygın, gum, kumu, küreği, şusu, buzu hepsi bendendi, ben de iflasa gittim. Temel'e gelmişler, iyi demir koymadı, yoksa ben de kaybedeceğim demiş. <gülüyor> Yani şimdi temel demir bile bil yani temel bile e, kendisine olduğunu biliyor derler. Yok efendim demirini az boy e, devrilince, ondan sonra yıkılınca da kaderinde. İyi de bunu diyen ki, yani Ehl-i Sünnet bu görüş demek Ehl-i Sünnet sana demir koyma, çimento koyma ama yıkılırsa Allah'ın takdiridir. Bunu şöyle Ehl-i aklı başka bir adam var mı? Bu zaten cebriye, birinci fırkadaki sapıklar böyle söylüyor zaten. Öyle değil mi? Dolayısıyla onlar asıl yanlışa bakarak var olanı ne yapmak, inkar etmek derdindeler. Bir de bu kaderi inkar edenlerin ikinci fırkası var kardeşler. Bunlar Mu'tezile'den türediler. Dediler ki, Allah bir şey yaratmışsa o yarattığından razıdır ki yaratmıştır. Çünkü bizzat fiili var ortada. Öyle değil mi? Bizzat fiili var ortada. Yani biz bir insan ne deriz? Yaptığı ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz deriz. Yani adam bir fiildeyse demek ki razıdır ki yapıyor deriz. E Allah Azze ve Celle için de böyledir derler. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi zorlayan bir şey var mı? Yoktur. E yaratmışsa, eğer kendi yaratmışsa razıdır der. Dolayısıyla bunu Allah'tan unutlamak için. Bakın Allah'ı haşa cahil düşünmek için değil. Bu noktayı iyi anlayın. Bugün Türkiye'de de bazıları çıktı. Yani her ne kadar bu onları sapıklı, yani iyi sapıklılık olsa da şimdi hakkını yememek lazım. Yani bildiğim bir kafir gibi Allah'ı cahil çıkartmak için yapmıyor bunu. Ama sonuç aynı. Değişen bir şey yok. Sadece niyet farklı. Şimdi Mutezile'den bunlar da birkaç kısım oldu. Bazıları dediler ki Allah bir fiil olmadan onun neticesini bilmez. Yani Allah gelecekte ne olduğunu bilmez dedi bazıları. Olduktan sonra bilir. Bir kısmı dedi ki Allah yaratılmış olanların bilir, seçme hakkı verdiği insanların bilmez. Bu geçen Türkiye'de, Türkiye'de de bu zaten. Yani Allah... Yaptır, yaprağın ne zaman kuruyacağını bilir ama yani eğer kıyamet kopmazsa 5080 yılında hangi yaprağın nerede kuruyacağını bilir Allah Azze ve Celle ama insanın yarını ne yapacağını bilmez diyor. İnsanın yar ne yapacağını bilmez Çünkü insan ne yapacak diyor? Seçecek. Bir kısmı diyor ki bilir ama fiilini yaratmaz. İnsan seçtiği için o fiil otomatik gerçekleşir, yani nasıl oluyorsa. İnsan otomatik gerçekleşir, der. Bunların da bir kısmı. Tabii bu da batıl. Bunların yani delillerini zikredeceğiz Resulullah. Bu da batıl. Ama bu kaderi inkar edenler. Resulullah Aleyhi Salatu Vesselam buyuruyor <gülüyor> ki kardeşler, Ebu Davud'un sünnet babına aktarmış olduğu bir hadiste وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَيْتِكِ الْاُمَّةِ الَّذِينَ يَبْقُونُ اَلَا قَدَرُ her ümmetin bir mecusisi vardır, benim ümmetimin mecusileri de kader yoktur diyenlerdir. Benim ümmetimin mecusileri de kader yoktur diyenlerdir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onlardan kim ölürse, cenazesine şahitlik etmeyin. Onlardan kim hastalanırsa ziyaretlerine gitmeyin, onlar deccalın ordusudurlar. Allah'ın onları Deccal'ın yanına yerleştirmiş olmaları, yerleşmiş olması onların üzerine haktır. Çünkü onlar o kadar akıllarını gündeme atar ve vahyi, Kur'an'ı göstergeleri görmezden gelirler ki aynen bugünlerin, bugünkülerin bütün hadisleri, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini ve İslam ilim kültürünü komple atıp yeniden kendi kafalarından bir şey çıkartıp akıllarını öne koydukları gibi nasıl ki bunca doğruya karşı Allah akıllarıyla onları saptırmış, onlar akıllarına uymuş ilağaçtırmışlar, onlar bu akıllarıyla deccal çıksa, deccalun oluşuna katılırlar. Şimdi deccalın fitnelerine böyle cins olacak. Deccal öyle bir takıp ben deccalım, gavur olay gelsin Müslümanın gelmesin demeyecek. Fitneyle gelecek. Allah bizi fitnesine emin kılsın. <Gülüyor> Fitnelerle gelecek. İlim ve hak üzere olanlar Allah'ın izniyle bunu tanıyacaktır. Yoksa ilimden uzaklaşmış olanlar onlardan ne yapacak? ayrılacaklar kardeşler. Ki yine bunlarla bir alakalı olarak, yani ee, onların bu ümmet ile bir alakaları olmadıklarının başka bir delili bir iki şey zikredeceğim, devam edeceğim kardeşler. Yahya İbni e, Ya'mer anlatıyor. Diyor ki biz Bastadaydık. Bastada adamın bir tanesi çıktı. Bu adam Kur'an okuyor, ilim ehli olarak gözüküyor. Yani e, hayırlı birisi olarak gözüküyor. Ama diyor kader hakkında konuşmaya başladı. Kader hakkında konuşmaya başladı. Biz de diyor iki kişilik. <gülüyor> biz de hacca gideceğiz. Kendi kendimize dedik ki yanındakine diyor. Allah orada bizi bir peygamberin sahabesiyle karşılaştırsa da ona bu meseleyi sorsa çok kafa koca diyorlar kader meselesinde. Ve Allah'ın takdiri, Allah'ın kaderi Abdullah İbni, Mesul, Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh ile karşılaşıyorlar. Hemen diyor arkadaşım da ben Abdullah İbni Ömer'i sardık. O diyor bana sözü bıraktı ve dedim ki e, Ebu Abdurrahman künyesiydi. Ee, Abdullah ibni Ömer'in Hz. Ömer'in oğlunun dedi ki bizim bizim o taraflarda bazı insanlar türedi. Bunlar Kur'an okuyorlar ve ilim araştırıyorlar. Yani işleri Kur'an ve ilim. Bunu yapıyorlar. Ama bu adamlar kaderi ne yaptılar? Kader diye bir şeyi tanımadıklarını, yaratılanların Allah'ın hiçbir takdir ve malumatı olmaksızın meydana geldiğini, insanın seçip onun neticesi mutlaka gerçekleştiğini anlattılar. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki, bakın kardeşler siz onlara geriye dönerseniz, geriye döndüğünüzde ona gidin, deyin ki ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir. Yani Abdullah ibn Umar radıyallahu anh doğrudan onları İslam dışı diyor tekfir ediyor. Onlar benden beridir, ben de onlardan beriyim. Allah'a amr olsun ki onlar Uhud dağı kadar altın Allah yolunda infak edecek olsalar bu hal üzere oldukları müddetçe Allah onlardan kabul etmeyecektir. Allah onlardan bunu kabul etmeyecektir diyor. Ve daha sonra Hz. Ömer'in aktarmış olduğu meşhur cibi hadisini ne yapıyor? Cibril hadisini aktarıyor. Yine bununla ilgili bir kıssa Hişam İbni Abdülmelik kendisi halife. Bunun zamanında yine böyle bir adam türemiş. Buna haberdar ediyorlar. Diyor ki böyle bir adam çıktı ve kader hususunda konuşup konuşup ve birçoğunu saptırdı. Bunun üzerine Hişam İbni Abdülmelik onu çağırdı. Yine dedi ki ben senin aklında bir şeyler duyuyorum. Ne duyuyorsun dedi ey halife Duydun nedir? Dedi ki sen Kader diye bir şey olmadığını insanın kendi fiilleriyle Kendi fiillerini gerçekleştirdiğini Bunları iddia ediyor musun? O da dedi ki Ben bunu iddia ediyorum evet İstediğin kişiyi dedi getir İstediğin kişiyi getir Tartışalım Cevap veriyorsa Cevap versin Eğer ben onunla galip gelirsem benim hafif üzerinde olduğunu sen göreceksin. Eğer dedi o bana galip gelirse boynumu Aynı böyle söyledi. Çok da insan saptırmış ama. Eğer dedi o bana galip gelirse boynumu vur. bin ibni Abdülmelik dedi ki evza'yı çağırın. Genelde evza'yı. Ardaki eser rahmet gelirse daha önce çok gire duymuşsunuzdur. İman evza'yı gelir. İman evza'yı geldiği zaman sana der bir sorumu sorayım. iki sorumu, üç sorumu, dört sorumu. Kaç tane sorayım? Dedik istediğin gibi sor. İmam Ebu dedi ki: söyle bakayım bana. Sorular olduğu gibi okuyun kardeşler. Sen de lehet alme enne qada ala Allah dedi hiç nehyettiği bir şeye hükmeder yasaklamış olduğu bir şeyin üzerine hüküm inşa eder. Ben bu konuda bir şey bilmiyorum dedi. Ama kendi düşüncesine pek bu uymadı. İkincisini sorayım bu dedi. Sordu. Bunun üzerine İmam Özay dedi ki, bak dedi ey müminlerin emri, bu dedi bir, birinci oldu ikincisi dedi ki Allah bir şeyi emreder sonra o emrettiğiyle yani emrettiği fiil ile emrettiği kişinin arasına girer mi? Şimdi da cebriyeciler hani Allah ne derse o dediler mi ya? Hani Allah ne yazmışsa o kişinin seçmeyi atlıyor. Şimdi diyor ki Merve Zayi Allah bir şeyi emreder sonra da o emrettiğini yaparken emrettiği kişiyle o emrettiği fiilin arasına girer mi? Adam bu dedi ki bu birincisinden daha ağır dedi. Bunun üzerine emir müminin dedi. Bak bu iki oldu. Daha sonra üçüncüsüne geldi. Dedi ki bana cevap ver. Hiç dedi Allah yaratmış olduğu bir şeye yardımcı olur mu? Yani yaratmış olur, haram kılmış oldu, yaratmış oldu dedi dediğim, yanlış oldu kardeşler. Bir şeyi haram kılar da ona yargıncı olur mu? Bu sefer adam dedi ki bu ilk ikisinden de tehlikeli. Dedi ki, iyi müminlerin emri üç oldu, bunun kafasını bulur. Cevap veremedi. Üç oldu dedi. Hani cevap veremedi, susturma, üçe de cevap veremedi dedi. Tamam mı? Ve emir götürün bunu bunun boynunu bunu. Gitti şimdi emir, merak ediyor ediyorlar bunlar neyin dersi, <gülüyor> yani bunlara sordu da, ha bunlar neydi? dedi ki, ey evza'i bir açıkla bakayım dedi, bunlar neydi? Dedi ki, ey mü'minlerin emiri, ben ona Allah nek yettiği bir şeyin üzerine hüküm inşa eder mi dedim. Kastettiğim Allah'ın Adem'e ağacı yasaklamış olması, o ağacı sakladıktan sonra o ağaçtan yedikten sonra Hazreti Adem onun üzerine yeni bir hüküm inşa etmesi. Değil mi? Yani haram kıldı. Yedikten sonra onun üzerine başka hüküm inşa etti. Yani yer yüzüne ilme hüküm. Yani bunun takdir boyutu, ben bunlara girmeyeceğim. Bunlara girersen ben onu sadece bu 4 taneyi de size açıklamam Otur, yarım saat sürer. Yarım saat sürer. İkincisi dedi ona sorduğum şey neydi? Allah bir şeyi haram kılar da şey emreder de emrettiğiyle emretmiş olduğu kişi arasına girer mi? Bunda kastettiğim ne dedi? Şeytandı. Allah-u Teala iblise ne emretti? Secdeyi emretti. Sonra secde etmesiyle iblisin arasına girdi. Yani secde ettirmedi. E bu olacak şey mi dedi. Hem secde et diyecek hem de kalkıp secde ettirilecek. Bu olacak şeydi? Üçüncüsü ise Allah'ın haram kılmış olması, destek vermiş olması. O da Allah'ın işte domuzu, işki haram kılmış olması ama zor durumlarda onu yapmış olması? Destek vermiş olması. Yani zorda kaldığında onları da teşvik etmiş olması. Halife dedi ki dördüncüsü neydi? Buraya dikkat edin, siz buraya alayım yeterli, öbür tarafları karıştırmayın. Dördüncüsü neydi dedi. Ey evzayı. Dedi ki ben ona dördüncüde söyleyeceğim şuydu. Dördüncü iki yaklaşımı da reddediyor. Ben ona diyecektim ki sen fiillerini ortaya koyarken Allah'la mı yapıyorsun? Yoksa Allah'sız mı? Haşa. Yani anlıyorsun kastım. Yani Allah ile beraber mi yapıyorsun? Yoksa Allah'sız mı yapıyorsun? O sefer o ikisinden birine kesin cevap verecekti dedi. O çünkü kader meselesine böyle irdeniyorsa, yani ya dedin ya cebriyeden ya da ikâr eden Eğer deseydi ki, ben Allah ile beraber yapıyorum, yani fiilimi yaratıyorum, o zaman derdim ki, sen kendini Allah'a ne koştun? Ortak koştun. Yaratmak kimindir? Allah'a. E siz demiyor musunuz? Fiil kendi, fail, kişi kendi fiilini kendisi yaratır demiyor musunuz? Öyle değil mi? Bu sebep derdim ki sen de Allah'a kendi ortak koşuyorsun. Yaratan sadece Allah'tır. eden Allah'tır. Gerçekleştiren Allah'tır. Eğer deseydi ki ben Allah olmaksızın bunu yapıyorum. Bunun üzerine derdim ki sen demek ki kendinde rububiyeti görüyorsun. Ve Allah'ın rububiyetini inkar ediyorsun. Her halükarda kafası yine gidecekti zaten der. Evet öyledir. Hatta Hişam İfâb-ı der ki işte yaratılmışların kurtuluşu bu âmûmlerdedir der. Tamam mı? Ondan sonra gönder bunu geriye. Şimdi ikisi arasındaki denge işte Ehl-i Ne Allah yazdığı için ben onu yaptım ne de ben onu yaparken Allahsız yaptım. Ardık seçme hakkım yine bende var. Bunların denilerini zikrederken Yeni akçı büyüdür. Bunların denelerini zikrederken inşallah orada daha da güzel detayları inşallah göreceksiniz kardeşler. Ee, tam kalmış olduğumuz nokta Allah'ın izniyle üçüncü kısmın beyanı. Hani ki üç yaklaşım vardı. Birincisi ifrat, kader vardır, yazılmıştır, seçme hakkımız yoktur diye sapık Üçü, ikincisi, kader yoktur. İnsan kendi fiini kendi yaratır. Hatta bunların sapık en sapıklarından bir de Allah'tan ilim vasfını alanları var dedik. Allah bilmez. Birisi Allah bilmez de yaratmaz. Öbürü Allah bilir ama yaratmaz diyor. Bu sapık fırkanın görüşünü, bunu bir iki nakil Üçüncüsü, bu... İşte Allah'a kendilerine doğru iletmiş olduğu ehl ve cemaatin dosdoğru orta yoruldu ki şer'i deliller buna çıkar. Akli deliller de buna çıkar. Şer'i deliller ve akli delilleri inşallah ortaya koyacağız. O da nedir? Allah Azze ve Celle'nin fiillerini biz iki şekilde ayırırız, ee, insanların buna karşı konumunu belirtiriz ve sonra o kader meselesinde dile gelmesi gereken dört mertebeyi yapacağız? Girdirmeyeceğiz. Neydi onlar? İlim, kitabet, meşiyyet, irade ve halk. Yani yaratmak. Onları ayetlerle beraber ne yapacağız? inşallah işleyeceğiz. Onu da bir sonraki dersimize, haftaya Allah nasip ederse inşallah bitireceğiz. Allah Azze ve Celle bizlere anlayışı versin. Allah Azze ve Celle bizlere olmaktan uzak gömleri yıkılsın. Ve afrika vana elhamdülillahi rabbil